zemalini görenlerden eylesin. Amin. Dünyada da, ahirette de yüzü ağranlardan eylesin. Amin. Allah bizleri bir an olsun, nefsimize bırakmasın. Amin. Bizleri de, eşimizi de, neslimizi de, tevhid eyli insanlardan eylesin. Amin. Allah her zaman hayırda çalışan, Amin. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi sizden hayra çağıran ve iyiliği emredip kötülüğü nehyeden bir topluluk olsun dediği o insanlardan eylesin bizden. Evet, bugün sizlere gerçek tevhid ehlinin ahlakı nasıl olmalı? Yani muvahhitlerin ahlakı nasıl olmalı? Bunun üzerine kısa bir sohbet yapmak istiyorum. Allah sana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Biliyorsunuz, inandık diyen insanların muhakkak ki bir ölçüye, muhakkak ki amel etmek için önünde bir rehbere ihtiyacı vardır. İnsanoğlu başıboş bırakılmamıştır. Yaratılan her insan muhakkak bir amaç için yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Allah kendisinden razı olsun. i̇bn Abbas bu konuda diyor ki bu ayette diyor şunlar anlaşılır. Allah Azze ve Celle her sözde her işte her amelde her düşüncede yalnız ve yalnız Allah'ı razı etmek için insanlar yaratılmıştır diyor. Yani Allah azze ve celle'nin bizi yaratması ne amele dökülürse dökülsün bunda kendisini birlememiz ve razı etmemiz için yaratılmışızdır. Bunun içinde Allah azze ve celle bizleri taşı boş bırakmamış. Önce doğan her çocuk ebeveyninin yanında onun mayasıyla mayalanmış. Yani Allah Resulü ve Vesselam bir gün e, bir sözünde her doğan çocuk veyahut her doğrulan çocuk ne olur? İslam, İslam. İslam fıtratı üzerine doğar. Ve anne ve babası neyse Yahudi ise Yahudi gibi yetiştirir. Hristiyansa Hristiyan gibi Mecusi ise Müşrik ise Müşrik gibi hadisin devamında çok dikkat çekici bir devam var bakın. Siz diyor hiç doğan bir hayvanın yavrusunun eksik olduğunu gördünüz mü? Ne anlatmak istediğini biliyor musunuz? Burada? Doğan bir hayvanın yavrusu doğduğu hayvanın cinsi neyse hiçbir eğitim almadan onun yaptığı her işi ne yapar? Yapar. Ama insanoğluna geldiğimiz zaman bu böyle değil kardeşler. Belli bir evre var. Bu evre nedir? Mükellef olana kadar, buluğa erene kadar bir evre geçer. İşte bu nedir? Ebeveynlerin yanında ve onların mayasıyla mayalanmaya başlar. Ne zamana kadar? Buluğa erene kadar. Buluğa erdi mi? Bu sefer kendisine dinden ulaştığı her neyse ondan nedir? Sorumlu olmaya başlar. Birincisinde Allah Azze ve Celle Şems suresinde biz insana iyiliği de, kötülüğü de ne yaptık, ilham ettik diyor. 8, 9, 10. ayetlerde. Şimdi burada her insanda iyiliği ve kötülüğü algılama nedir? Vardır. Benim torunlarım var, küçük, iyi davran, gülüyor. At bir cimcik ağlamaya başlıyor. Veya bir yerden üstün çocuk ne yapıyor? Ağlıyor niye? Acının ne olduğunu, çocuğun mayasında ne var? Var iyiliğin ve kötülüğün ne olduğu da nedir? Var. Ama fıtri algılamanın yanında bir de bunu dinden iyi ve kötünün karşılaştırılması vardır ki bunda da işte Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben hiçbir kalma uyarıcı göndermeden azap edici değilimdir. Yani inandım diyen bir insanın da o gönderilen dindeki o peygamberin getirdiğini ne yapması öğrenmesi gerekiyor. Bunu öğrenmeden, hayatına geçirmeden bir insanın kendini kurtarması veyahut amellerinin makbul olması da mümkün değil. Çünkü tevhid derslerinde hatırlayacak olursanız bir amelin kabul olmasında iki tane şart vardır. Birincisi nedir? Allah için. Ne için yaptın? Allah için. Yani ihlas olması gerekir. İkincisi de Peygamberin Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine uygun olması gerekir. Şimdi Allah'ı, İslam'ı din ve Muhammed'i de resul olarak kabul eden müminlerin muhakkak ki ahlakı da peygamberin ahlakına, ne yapması, uyması gerekir. Şimdi düşünün, herkes aileden aldığı ahlakı Aleyhisselam'a hayatına geçirse her yörenin kendine göre neyi vardır? Bir ahlakı vardır. Bir töresi vardır. İslam ne emrediyorsa bizim onu yapmamız gerekir. Törelere uyduğumuz zaman anneanneler, ataları, babaları taklit, dinlen her zaman ne yapmış, karşı karşıya gelmiştir. Ve Allah Resulü'nün zamanına baktığımızda o dönemde de Allah Resulü bir şey getirdiğinde o topluluk ne diyordu? Sen içimizde fitne mi çıkarıyorsun? Atalarımızdan, babalarımızdan gördüğümüz şeyin zıddına bir şey mi getiriyorsun diye ne yapmışlar? Karşı çıkmışlardır. Ve Allah Resulü'ne baktığımızda onun ahlakı neydi diyor? Kur'an. Demek ki ananın, babanın verdiği bir yerde bize ne yapmıyor? Yetmiyor ne kadar insan dürüst olursa olsun çıkarları ağır bastığında bu dürüstlüğü bozulabiliyor ne kadar iffetli olursa olsun çıkarlar şehebe arzular baskın geldiğinde bu çok rahatlıkla bozulabiliyor yani insan kendi çıkarları uğru ağır bastığında her şeyi ne yapabiliyor mübah görebiliyor ama Allah'ın dinini öğrendiği zaman bu sefer ne yapıyor kendine çekip düzen vermek zorunda kalıyor. Mesela birçok sohbetlerde verdiğim örnekleri hatırlayın. Enes diyor ki ben diyor birine hat uygulandığında hep yanına gider kulak verir dinlerdim diyor. Adam korkacak mı? Tövbe istifam mı edecek? Yani isyan edecek? Kaçacak mı? Hep kulak verirdim diyor. Bir gün diyor birinin eli kesilecekti diyor kulak verdim diyor. Şöyle diyordu. Allah hamdolsun ki bu elden, yani ben bu senden artık kurtuluyorum. Eğer bu ev bu bedende kalmaya devam etseydi, bütün bedenimi ateşe gidecekti. Allah'a hamdolsun ki bugün senden kurtuluyorum diyor. Yani hırsızlık yaparken, nefsi duyguları ağır basıyor, ama öğrendiği din onu ne yapıyor? Kendi itirafıyla elinin kesilmesine ne yapıyor? Hem de gönüllü olarak, yani bu kesilirse, ben bundan ne yaparım bedenimi kurtarırım diyor ve mukayer üstündeki ticaretle alakalı verilen örnekleri hatırlayacak olursanız bir tüccarın deniz aşırı ülkeye gidip orada ticaret yapmaya gittiğinde parasız kaldığını ve oranın zengin bir adamına gidip borç para istediğini oradan da tanıdık hiç kimsenin olmadığı hadisini hatırlayacak olursanız adam soruyor kefinin kim Allah diyor. Senin şahidin kim? Allah diyor. Adam diyor ki tamam ben onun kefilliğini ve şahitliğini kabul ediyorum diyor. İstediği parayı kendisine ne yapıyor? Veriyor. Adam mal alıp geliyor. Kendi memleketine geliyor. Ve orada hakikaten güzel de yapıyor. Anlaştığı tarihte karşıya gidecek bir gemi ne yapamıyor? Bulamıyor. Söz verdi. Kimi şahit tuttu? Allah'ı. Kimi kefil tuttu? Allah'ı. Adam duruyor. Ağırlık ağır. Yani herhangi birinin kefilliği şahitliği değil. Tutuyor bir kütük buluyor. Kütüğün içini oyuyor. Aldığı kadar parayı içine dinar koyuyor. Ve bir de not orayı kapatıyor. Ya Rabbi diyor biliyorsun senin şahitliğinle ve kefilliğinle suyun öbür tarafındaki insandan borç aldım. Ya Rabbi kefilim sen, şahidim sen. Bunu ona ulaştır diyor. Ben bir binit bulamadım. Öbür adam ne yapıyor? Her gün sahile geliyor bir gemi geliyor mu ki diye. Gelen giden yok. Bir bakıyor ki sahilde bir kütük. Alıyor bunu, evine götürüyor. Yarıyor bakıyor, verdiği kadar para ve içinde bir not. Şükrediyor, oturuyor. Bu adam ilk biniklen tekrar oraya gidiyor adamı buluyor ve işte şu borcun dediğinde o ne diyor? Sen kimi kefil şahit kıldıysan o bana bunu ne yaptı? Ulaştırdı diyor. Bakın kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu misali geçmiş ümmetlerden veriyor İsrailoğullarından. Bu bizim için çok önemli bir ölçü. Allah'ın kefilliğini ve şahitliğini ne yapıyor? Kabul ediyor. Allah da onu o parayı ne yapıyor? Ulaştırıyor. Ama iki tarafta da dürüst insan var. Bu yandaki de dürüst, o yandaki de nedir? Dürüst insan ve Allah da onlara ne yapıyor? Yardım ediyor. Bakın bu bizim için çok önemli. Çünkü hırslansa, borcunu vermese, ahirette bunun hesabını ne yapacak? Verecek. Ve yine aynı batta adamın birisi tarla satıyor. Tarlayı sürerken satın alanadan da ne yapıyor? Bir küp altın buluyor. Ne yaparsın Asım bulsa? Böyle da Evet. <gülüyor> Halit sen ne yaparsın? Adam altın aldığı gibi satın aldığı adama gidiyor. Çünkü bu senin. O diyor ki ben sana içindekiyle sattım. O diyor ki ben tarlaya aldım ama ben bunu satın almadım. Bir kadıya gidiyorlar. Kadı diyor ki senin oğlun var mı? Var. Senin kızın var mı? Var. Evlendirin. Bunu da ona ne yapın? Mihir olarak yapın diyor. Ve böylece olayı birbirine bağlıyor. Bu da gösteriyor ki Müslümanlar dünya malına tamah etti mi adalet bozuluyor. Çünkü ne kadar hırslanırsan hırslan o seni ne yapabilir? Ayağını kaydırabilir. Atamız Adem'i düşünün. Adem Aleyhisselam'ı, iblis ne yaptı? Allah size bu ağacı yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misin diye bir soru sordu. Soruyu dinleyince artık gerisi ne yaptı? Geldi. Bu tür şeylerde hiç dinlemeyip hiç ne yapmayacaksın? Yaklaşmayacaksın. Kulak verdiği an ikisi birden cennet gibi bir nimetten ne yaptı? Mahrum oldular. Allah hepimize hayır versin. Evet. Yani Allah Resulü'nün dediği gibi, tirimizi, kitab Kitabı Züfte nakledir, cennet diyor size, ayakkabı bağından daha yakındır. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz yutkunuyor diyor ki cehennem diyor. Yani unutmayalım ki cennet ayakkabı bağından bize yakın olduğu gibi cehennem de aynı şekilde bize nedir? Yakındır. Ve hadis-i hatırlayacak olursanız kişi diyor cennetliklerin amelini işler, işler, işler, işler tam diyor cennete girecek bir karış kalır, yazı öne gelir de yüzüstü cehenneme giderdir. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Am kişi diyor cehennemlik amel işler, işler, işler Tam cehenneme girmeye bir karış kalır. Yazı öne gelir de o diyor cennete gider. Kalemler yazdı, defterler dürüldü. Şimdi burada kast edilen nedir? Kişi hiçbir zaman ameline güvenmeyecek. Son ana kadar ne yapacak? ibadetinde ve tevhid ehli olduğunu hiçbir zaman unutmayacak. Düşünün Allah Resulü ve Vesselam bir gün e, itikafa giriyor, yanına hanımlarından birisi geliyor bir işi için, biraz fazla eğleniyor. O günde ayın olmadığı bir gün, karanlık, onu evine kadar bırakırken iki sahabeyi görüyor. Diyor ki bu falanın kızı falan, yani kendi işi olduğunu söylüyor. Neden söylüyor? Bakın çok önemli bir ahlak bu. Şeytan diyor insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi ne yapar? Dolaşır, dolaşır. Bu da ne yapar? Yani vesvese verir. Ey Allah'ın Resulü sen adamı Olsun diyor. Ve hiç kimse ameliyle cennete ne yapmayacak? Girmeyecek. Orada sahabe soruyor ya Allah'ın Sen de mi? Evet ben de diyor. Düşünün Allah'ın rahmeti olmasa hiç kimse cennete ne yapmayacak? Giremeyecek. Yine Müslüm'de gelen rivayette e, hepinizin malumu birçok sefer sohbetlerde naklettik. Bir adam Allah'tan uzun bir ömür istiyor. Allah ona 300 sene ömür veriyor. Ya Rabbi diyor benim bütün ömrümü ibadet edenlerden kız Allah onu öyle takdir ediyor. Ya Rabbi diyor benim diyor ruhumu alnım secdedeyken al. Adam alnım secdede vefat ediyor. Ve hesaplar görülüyor. Allah Azze ve Celle Rahmetimle cennete gir diyor. Üçü selam etti ya. Ya Rabbi amelim tartılsın da öyle diyor. Çok amel etti. Ameli tartılıyor. Bir gözün şükrünün edasına yetmiyor. Yutkunarak rahmetinden Allah azze ve celle rahmetinden cennete gir diyor. Onun için insan hiçbir zaman ameline ne yapmayacak? Güvenmeyecek. Ve yine hadis kitaplarına bakın Bukhari Müslim başta olmak üzere size diyor cehenneme girecek ilk üç kişiden bahsedeyim mi? Mesela şu üç kişi herkesin olmak istediğidir. Şehit. Şehit olmak mu aramızda? Varsa zaten cahiliyat edilir. Hayırsever zengin. Yani paranızın çok olup da Allah yoluna infak etmesini istemeyen var mı? Olmaz zannetmiyorum. Ve alim. Kim alim olmak istemez? Yani bunlar toplumda herkesin isteyeceği şeyler. Gerçi günümüzde ne olacağım? Ben pilot olacağım diyor. diyor ben polis olacağım diyor. Eskiden insanlar alim olacağım derdi. Fakat şimdi artık çocukları anne baba dede yönlendirmediği için Televizyon hocaları yönlendirdiği için orada ne görürse ona göre tipi, modeli ve istedikleri var çocuklardan artık. Yani anne baba yönlendirse malum olacağım muahit Muahhit olacağım der, tevhid olacağım, der. Fakat yönlendirmeyince adam ben Polat Alemdar olacağım diyor. Birisi ben falan olacağım diyor. Eskiden Cüneyt Arkın'ı seyrederlerdi Marhoçoğlu olacaktı. Yani iyi bir Müslüman olmayı isteyen insan nesli çok azaldı. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah diyor bunları hesaba çeker. Ve der ki diyor ey kolum sana güç verdim, kuvvet verdim ne yaptın? Şeyi de soruyor. O der ki diyor ya Rabbi senin uğrunda kullandım bu gücü ve senin yolunda parça parça oldum. Allah Azze ve Celle der ki diyor sen yalan söyledin şahit olan melekler der ki diyor sen yalan söyledin sen desinler diye Savaştı ve dediler de Allah hepimize hayır versin, hayırlı dostlar versin, eğer bizde samimi insanlar olursak ölümümüz bu şekilde olmaz arkadaşlar yani birbirimizi taltif eden öven, hataları örtbas eden, yani birbirini düzeltme yoluna gitmeyen insanlar olursak hepimiz riyakar oluruz Allah muhafaza. Ama birbirini eğiten, ayıpları örten, tevhidi öğreten, dinini öğreten insanlar olursak bunlar ne yapar? Zamanla hepsi kapanır gider. Allah Azze ve Celle zengin olan kula soruyor. Sana mal verdim, mülk verdim ne yaptın? O der ki diyor ya Rabbi, senin verdiğin malı hem yedim, hem de senin uğruna infak ettim. Allah Azze ve Celle der ki diyor, sen yalan söyledin şahit olan melekler der ki sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın dediler de. Ve alim olan insana Allah azze ve celle der ki sana ıss genişliği verdim yani akıl verdim. Yani kader bablarına bakarsanız sizin zeki, akıllı olmanız da Allah'ın elinde. kafanızın veya düz değil, geri zekalı olmanız veya kafanızın almaması veya durgun olmanız yine kaderden diyor. Yani Allah'ın elinde, Allah'ın takdiri. Sana diyor, zeka genişliği verdim. Yani ilim için ne yaptın? O der ki diyor, hem öğrendim hem de insanlara senin için ne yaptın? Öğrettim. Allah Azze ve Celle der ki diyor, sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın ve dediler de şahit olan melekler de ne yapıyor? Onlar da evet, sen yalan söyledin der diyor bakın zahiren bizim kıtta ettiğimiz insan bunlar değil mi? belki şehit dediğimiz ne kadar zengin ne kadar alim dediğimiz insanlar ama demek ki insanın kendi hal ve gidişatına dikkat etmediği zaman yani kendini kontrol etmediği zaman ve ahlakına dikkat etmediği zaman ne yapıyor? bozulabiliyor ve artık münker yavaş yavaş gidiyor Allah kendisinden razı olsun. Iraklı bir çocuk gelmişti buraya okumaya. Daha sonra ayak uyduramadı gitti. Bir cuma günü beni aradı. Ağlıyor çocuk. Hocam diyor, cenaze namazı kıldım. Oruç tuttum. Fakiri de ziyaret ettim. Bana bir hasta bul da diyor, onu ziyaret edeyim. Yani aynı günde bu hayırları işleyeyim diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Çocuğun hırsına bakın. Bu hadisten haberi olmayan Müslümanlar var. Yani sevabını artırmak için, hayrını artırmak için didinen insanlar olduğu gibi hiç umursamayan bunların farkında bile ruhunda bile olmayan ne var? insanlar var. Onun için bizler ahlakımızı, edebimizi, yaşantımızı Kur'an'a sünnete vurmak zorundayız. Vurmadığımız zaman ne kadar kendimize Müslüman dersek diyelim işte Hadiste olduğu gibi bir çocuk fıtrat üzerine doğuyor ama anne baba neyse çocuğu ne yapıyor? Kendi mayasıyla mayalandırıyor. O şekilde yetiştiriyor ve o çocuk ne yapıyor? Anne babasının dini üzerine ne yapıyor? Hareket ediyor. Öyleyse biz de kitap sünnetten amel eden insanlarsak ki öyleyiz ne yapacağız? Çocuğumuzu kitap ve sünnetin emir ve nehirleri doğrultusunda yetiştirmek zorundayız. Ve Allah kendilerinden razı olsun. Bak Harun mesela son hafta derslerini hatırlayacak olursanız her hafta bir sahabenin hayatını anlatıyor. Ebu Bekir gibi olmak ister misiniz? İsteriz değil mi? Allah kendilerinden razı olsun. Onlar birçok şeyi aşmışlar. Nasıl aşmışlar? Birincisi, tevhidi çok güzel anlamışlar. Paylaşma nedir? Kardeşlik nedir? Tevhid nedir? Dava nedir? Davaya nasıl sarılır? Davet nedir? Bunu ne yapmışlar? Çok iyi öğrenmişler. Ömer bile bir daha ben senden hayırda ne yapmayacağım? Yarışmayacağım diyor. Düşün Ömer'in nefsi bile Ebu Bekir'in yaptığına erişemiyor. Demek ki insanların nefisleri farklı farklı. Allah'ın kitabına gittiğimizde bizim için, ahireti uman için, ibadet edenler için örnek kim? Allah'ın Resulü. İmanda örnek kim? Sahabeler. Onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor Bakara'da. Şimdi herkes kendi huyuna, karakterine göre bir sahabeyi bulabilir arkadaşlar. Ve onun gibi olmaya çalışabilir. Olmalı da. Ama imanda da Peygamber bize örnek olsaydı herkes bir mazeret getirebilirdi. Sen vahiylen destekliyorsun. Sen onu koruyorsun. Ama sahabeler öyle değildi. Kimi padişahtı, kimi zengindi, kimi çok fakirdi, kimi zenciydi, kimi köleydi. Değil mi? Her fırkadan insan nedir? Vardı. Ama Onların öyle bir imanı vardı ki, öyle bir teslimiyeti vardı ki, dini sırtlandıklarında kendi nefislerinde ne yapıyordu? Öte tutuyordu. Şimdi bizim devrimize gelelim, yaşadığımız gibi minanıyoruz, inanıyoruz, inandığımız gibi mi yaşıyoruz? Yanlışlık nerede? Bizler sahabeleri tanımıyoruz. Tanımak istemiyoruz. Onlar gibi olmak istemiyoruz. Sadece lafta kalıyor. Eğer onların ahlakıyla, eğer onların yaşantısıyla, eğer onların imanıyla, onların iman ettiği gibi iman edersek, bu sefer bu ters gider ne yapar? Doğru gitmeye başlayacağız. İnandığımız gibi yaşamaya başlayacağız. Şimdi Ebu Zer'in iman etme olayını hatırlıyor musunuz? Ebu Zer iman ediyor. Allah Resulü ne diyor? Aleyhissalatü Vesselam sen bunu gizle Ne yapıyor Buzer? Müşriklerin bol olduğu bir zaman gidiyor Kabe Nurya taşın üzerine çıkıyor. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Ne yapıyorlar? Ölüyorlar. Bugün her yerde güya İslam var. Ezan okunuyor. Kaç kişi ezana anlıyor? Ve ne kadar tesir ediyor? Bak o gün bir Ebu bu sözü kendisinin din edilmesine ne yaptı? Yetti. Ama Ebu Zer hiç döndü mü? <gülüyor> Döntmedi. Sahabelerin hepsine ayrı ayrı bakın. Hiçbiri dininde ne yapmadı? Taviz vermedi. Geçmişe bakın. Firavunun zamanına bakın. Firavunun sihirbazları mucizeyi görünce ne yaptılar? İman ettiklerinde Firavunun kendisini öldüreceklerini biliyorlar mıydı? Bilmiyorlar mıydı? Allah'ın. Bakın ayette ne diyor? Allah'ım bugün bizi sabırlık, Ayaklarımızı sabit kıl diyor. Firavun ne diyor? Andolsun ki diyor hepinizi çok razlama keseceğim. Ve hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam akşamına kadar diyor onların hepsini biçti, hepsini şehir diyor. Bakın o sihirbazlar doğruyu gördüğünde ne yapmadı? Dönmedi. Arkadaşlar, biz neyi görmedik de dinimizde samimi değiliz. Var mı bir firavun mu? Bir Suriye değil yaşadığımız topluluk, doğru mu? Veyahut da çok ateşin olduğu bir yer de değil, böyle bir ortamda dinlerimize gevşek olursak, amellerimiz zayıf olursa unutmayın ki, Sevvan'dan gelen divayette Allah kendisinden razı olsun, Allah diyor, bir topluluğa dür azap edeceğinde, Onlardan ameli alır, onların hepsinin bırt bırt bırt konuştuğunu görüyorlar. Bugün amel mi var, çene mi var Müslümanların arasında? Azat mı, rahmet miymiş? Hangisi? Allah Resulü dahi aleyhissalatü vesselam kendi ameline güvenmezken bizler amelimize güveniyor muyuz? Allah hepimize hayır versin. İşittik, Amin. itaat ettik diyen samimi kullardan eylesin. Amin. Allah İslam'ı şuur nasip etsin bizlere. Amin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirsin. Amin. Unutmayın ki şeytan diyor siz tevhid ehli olduktan sonra oradan diyor sizi çevirmekten ümidini keser. Ama şu aranızdaki diyor işte sen şöyle oturdun, bana böyle yaptın, arkanı döndün, kaşını çaktın, bu gibi şeylerdendir, bir tanesini aldı mı, o ona ne yapar? Evet. Yeterdir. O ona yeterdir. Bugün bakın, Allah ve İslam'dan bugüne kadar, sahabenin kendi aralarında olan kılıçla bir, bir karşı karşıya gelme olaylarına bakın, hiçbiri tevhid olay değildir. Hepsi şeytanın aldığı nefsani olaylardır. Bu bir yerde sünnetullah şöyle, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimden diyor, üç şey istedim. Ne yaptı? İkisini verdi, birini vermedi. Yani ümmetimin birlik ve beraberliğini bozma dedim. Bunu bana ne yapmadı? Vermedi. Ama burada illa fitneci olalım, birbirimizin araştığını bozalım, onun başına sokalım, onun gözüne sokalım. Bu değil. Orada bir sahabe var. İşte malı yarısı senindir. Eşlerini topluyor. Hangisini istiyorsan boşayıp onunla iddesin, iddetinden sonra ne yap? Evlen diyor. Bu nasıl kardeşlik arkadaşlar? ya? İslam'dan başka bir yerde bu kardeşliği ne yapamazsınız? Bulamazsınız. Bu kardeşlik ancak imanla olan bir kardeşliktir. Allah o kardeşliği, o imanı bizlere de nasip etsin. Aynen. Ve Allah Resulü ve Vesselam Başladığı o topluluğa ilk öğrettiği nedir? Ne öğretiyor? Kur'an'ı öğretiyor. Tevhid'i öğretiyor. Biz diyor, Allah Resulünden ne öğrendik? İmanı. Sonra Kur'anı. Kur'an sayesinde de imanımızı artırdığımız. Bütün kardeşlerin tevhidi çok iyi öğrenmesi gerekir. Çünkü tevhidde zayıflık oldu mu? amel zaten berbat olur. Seni kurtaracak nedir? Tevhiddir. Sen tevhidin hatırına birine katlanmaya başlayacaksın, tevhidin hatırına birinin karşısına ne yapacaksın? Çıkacaksın. Ama tevhidi anlamamışsa bu sefer devreye ne girecek? Şahsi menfaatler, şahsi ahlaklar girecek. Onunla meselelere bakacaksın, hiçbir şey ayırdı demezsin. Anlamam bile mümkün değil. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hudeybi'ye anlaşması yapıyor. Biliyor musun maddelerini? Sen biliyorsun maddelerini? Ömer duyduğu zaman itiraz ediyor değil mi? Evet, kabul, etmiyor. kabul etmiyor. Biz Allah'ın Rab'ı kabul etmedik mi? Evet. Dini İslam. Sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet. Nasıl kabul ediyorsun bunu? Diyor. Gidin okuyun bak bu anlaşmaları. Ebu Bekir'e gidiyor. O da aynısını diyor, anladım ki diyor Allah Resulü'ne vahiy geldi. Yani benim kabul etmediğimi onu da etmesi imkansız. Çünkü o bizden daha merhametli diyor ümmetine karşı <gülüyor> ve daha sonra yaşmağını yüzüne bürüyor, Allah'ın belasına veya lanetine uğramaktan korkuyor. Yani karşı geldim diye. Yani nefisler farklı düşünebiliyor. Bir peygamberin bile onayladığını onaylamaya ne yapabiliyor? Bilebiliyor ama Vahye uymak zorundayız. Çünkü bizler vahye uymakla emrolunan insanlarız. Ancak ona uyduğumuzda kendimizi ne yapabiliriz? Düzeltebiliriz. Ve unutmayın ki kardeşlerim Allah Resulü'nün ölümüyle vefatıyla kıyamet alametlerinin birincisi ne yaptı? Girdi. Bir de o noktaya girmek istiyorum. Kıyamet alametleri baklarına baktığımızda kargaşa olacak. Sapanlar, saptıranlar olacak ve bir erkeğe elli tane kadın düşecek ki şu an Türk dünya nüfusunda bir erkeğin karşısında elli iki kadın var biliyor musunuz? Ve deprem yılları olacak, e, yeryüzünden birçok yer silinecek, ölüm çoğalacaktır. diyor. Herç herç herç. Bir insan niye, kimi öldürdüğünü bilmeyecek, öldürecekti. Allah için soruyorum. Yaşadığımız şu asırda bu alametlerin hepsi zuhur etmiş mi etmemiş mi? Peki etmişse biz ne yapıyoruz? Hala bu gevşekliğimiz ne? Sahabe olsaydı şu an aramızda ne yapardı? Nasıl davranırdı? He? Allah'ın dinine sarılırdı değil mi? Çünkü başka sığınılacak bir kapı var mı? Yok. Birlik, beraberlik, kardeşliği ne yapardı? bir güç oluştururlardı. Ama inanın aramızdaki ölçünün olmayışı dine çok yabancı kalmamızda. Bunun da sebebi Darvi'de gelen bir rivayette Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam öyle bir zaman gelecek ki diyor insanlar bir susamdan kaç gram yağ çıkacak onu bileceklerdir. Ama dinlerini ihmal edecekler. Evet. Şimdi böyle bir noktada siz soru sorar mısınız? Bu sözden yetinir misiniz? He? Sahabe yetinmiyor. Ne zaman olacak? Bak verilen cevaba bak. Kıyamete kadar bütün insanlara bu cevap ne yapıyor? Yetiyor. Emanet ehline verilmediğinde ihtiyarları zinada pirifane olduğunda gençleri söz dinlemez hale geldiğinde ve biri birine iyilik yaptı. O diyecek ki diyor onun onda muhakkak çıkarlar. Evet. Bulamayacak diyor. Vay enayi. Malını yedirdi diyecek diyor. İşte diyor o zamandır. Bugün bu durum var mı yok mu? Evet. Yani değerlerin hepsi ne yapmış? Alt üst olmuş. Halbuki yediğin, içtiğin, giydiğin bunun hesabını vereceksin. Hangisini kurtaracak? Bu diyor orduyu kim donatır? Osman Kervanıyla yeni gelmiş. Devesinin bindiği yularıyla ne yapıyor? Teslim ediyor. Osman ne yaparsa yapsın cennet ona nedir? Hakkdır diyor. Ne ile kazandı bunu? Bak bir amel işledi. Yine Osman'ın işlediği birçok amel var. Kıtlık zamanı yine bir gün mallan geliyor kervan ağzına kadar zahire dolu. Tüccarlar Medine'nin dışında karşılıyorlar Osman'ı. Osman diyor ki hadi anh ben diyor bugün bire 700 verene vereceğim bunu diyor. Tüccarlar diyor ki Osman diyor amma da aç gözlü oldu. Bak diyor kıtlık zamanını gördü. Bu tamahkar oldu diyor. Söylenerek evine geliyorlar. Anlayan diyorlar. Allah kendisinden razı olsun ki öyle bir insan ki Allah Resulü iki tane kızını vermiş ona. Ama onun bile kanına giren insanlar ne yapmış? Çıkmış ve hala Allah kendilerine hidayet etsin mi diyeyim. Allah kendilerine kahır mı etsin diyeyim birisi Mustafa ne oğlu belirsiz, İslamoğlu demiş ama onun bir kitabı var Osman radiyallahu anh'a demediği söz yoktur. Evet. Yine milletin Ebu ala Mevdudi dediği bir adam vardır ki imamlar, sultanlar, saltanatlar diye onun Osman'a söylemediği söz yoktur. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir aman aman diyor. asabıma ne yapmayın? Söz söylemeyin. Ona söz söyleyen münafıktır. Ve iki tane kızını veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Buna rağmen Osman'a ne yapıyorlar? Söz söylüyorlar. Osman'ın yaptığını yapın bakayım. Osman ne kadar fakir varsa tespit ediyor, kervanda ne varsa eşit olarak hepsine dağıtıyor. Eve geldiğinde hanımı bize bir şey yok mu? Unuttumdur. Yani kendi evi en fakir ev olur. Allah onlardan razı olsun. Yine Osman'ın ölümünü anlatayım size. İmam Tir mizi fitenden affediyor, evi sarılıyor. Herkes eline kılıç almış, canına tam kast edeceklerinde Allah kendisinden razı olsun. Osman onlara soruyor. Diyor ki: Ne cehalette ne İslam'da harama uçkur çözmedim. Ne cehalette ne İslam'da Allah'a asla şirk koşmadım. Haksız yere adam öldürmedim. Ve İslam'a girdikten sonra da dinden hiç çıkmadım. Siz diyoruz, beni ne için öldürüyorsun? Buna rağmen Kılıçlar kendisine ne yapıyor? Saptanıyor ve Osman'ı şehit ediyorlar. Fitne dönemi demek ki hak, batıl ne yapılmıyor? Ayırt edilmiyor. Allah bizi her türlü fitneden beri buyursun kardeşler. Allah Allah. Fitne dönemi oldu mu güç de gider. Kargaşa ne yapar? Hakim olur. Bakın asıl saadetteyken yeryüzünü neredeyse titretiyordu. İslam orduları azdı. Çok orduları ne yapıyordu? Kalebe çalıyordu. Şurada fitne yoktu. Fitne girdi. Bir avuç çapulcu İslam halifetinin evini sardı. Evinde şehit etti. Sahabeler de bolca vardı. Ellerini kaldırıp hiçbir şey ne yapamadılar? Yapamadılar. Neden? Çünkü fitne kalplerine ne yaptı? Girdi. Onun için çok dikkat edin. Fitne insanın gücünü, kuvvetini, birliğini, beraberliğini ne yapar? Götürür ve her zaman fitneciler kendilerini üstün görürler. Sonra ne oldu? Bakın gafizelik çıktı. Nasıl çıktığını biliyor musunuz? Ali'yi sevenler diye çıktı. Sonra Şia dediğimiz kesim dört ana mezhep. Dört mezhepte 38 kolaydır Ve eli sünnete göre en bize yakın olanı bile tekfir edilir. Çünkü en yakını bile gökteki şu yıldırım gök gürültüsü var ya, onu Ali'nin kırbacı olarak, onun gök gürültüsü olarak Ve en hafif mezhebi dahi onların imanda Ebu Bekir ve Ömer gibi Allah kendilerinden razı az olsun o yüce insanlara iki şeytan demez derse, imanları sayı olmaz onlar Düşünün. Bakın bu niye çıktı? Fitne döneminde çıktı. Neden çıktı? Osman'ı öldürdüklerinde düzen kaçtı mı? Kaçtı. Ali'yi halife seçtiler. E, düzen gidince herkes baş olma sevdasına gitti. O orada o orada derken insanlar ne yaptı? Birbirleriyle savaştılar ve daha sonra Ali'nin de şehadeti oldu. Ve daha sonra babadan oğla bir saltanat işte bugüne kadar İslam belli bir daha da doğrultamadı hep nefisler devreye girdiği için. Ondan önce ne vardı? Allah için bir çalışma vardı. Ebu Bekir'in halifeliğine bir kişi bir söz söyleyebiliyor mu? Niye? Çünkü canını da malını da her şeyini nereye infak etmiş bu insan? Allah. Ömer daha keza öyle. Ama ondan sonra İslam'a bölük bölük girenler, birçok insanların gelmesi Birçok fitneyi de beraberinde ne yaptı? Getirdi. Yani bizler kendimize ne kadar dikkat edersek aramıza giren, sonradan gelen katılan insanlar da bizimle ihya olup ne yapacak? Gidecek. Ama biz içimizde ne kadar fitne, fesat, fucur biriktirirsek gelene bu fitneyi verdiğimizde ne yapacak? Birçok bela ve musibetlere de insanlar gebe olacak. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin. İçimizde kötü duygular varsa bunları hayra çevirsin. Ve o ashabın birbirini sevdiği gibi sevenlerden eylesin. Birbirine katlanmayı, birbirine merhametli olmayı Rabbim nasip etsin. Müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı şiddetli olanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle Hepinize hayır versin. Burayla da alakalı kardeşler kısa bir konuşma yapayım. Biliyorsunuz sohbetleri daha önce hep ev yapıyorduk. Cidden ev sohbetleri insanları toplayıcı, birleştirici ve kaynaştırıcıdır. Ama yaşadığımız ortam sahabe ortamı değil. Evlerimiz çok dağınık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde bir mescidi yoktu. Dayısının evinde insanlar toplanıyordu ama bu bir oluyordu. İlk işi ne yaptı? Bir yer satın aldı ve oraya hemen bir mescid inşa etti ve orada insanları ne yaptı? Eğitme yoluna gitti. Bugün biliyorsunuz mescitlerde sohbet etme, ilim irfan yuvaları olmaktan oralar ne yaptı? Çıktı. Namazı bile kıldığında arkadan hemen kitlenir hale geldi. Oturup bir sohbet etme, yani bir dini öğrenme bu fasıl kalktı. Böyle olunca böyle yerlerin ihtiyacı doğdu. Ama böyle yerlerin de fitnesi gerçekten büyük. Şimdi cami yaptırdığında kimin adını yazarsan yaz, o cami kimindir? Kim sahiplenebilir? Diyaneti karıştırmayın kim sayıplenebilir? Orada ne olursa olsun camidir. Bir yanlışlık yapıldığında herkes uyarır değil mi? Evet. Yanlış iş yapıldığında veya bilsin bilmesin Allah'ın evi diye sahip ne yapar? Çıkar. Ama böyle yerleri açtığın zaman böyle yerler cami, mescit hükmünde nedir? Değildir. Ve o şeye de ne yapmaz? Bürünmez, bürünmesi de mümkün değil. Öyleyse böyle yerde bizlerin kendine çok dikkat etmesi gerekir arkadaşlar. Çünkü camiye herkes gelir. Herkes çok rahatlıkla ne yapabilir? Kaynaşabilir. Orada yanlış yapılanı tanısın tanımasın insanlar uyarır. Buradaysa öyle değildir. Burada insanlar gelir, hareket eder. Fakat şeytan böyle yerde çok daha fazla ne yapabilir? Oynayabilir. Onun için böyle yerler böyle bir ortamda bizim için, çocuklarımız için, eşlerimiz için bir yerde bulunmaz bir nimet. Bir yerde de çok büyük yaşamış olduğum tecrübelerden diyorum. Çok büyük bir tehlike. Dikkat edersek, hayra uğraşırsak Allah muhakkak bize yardım edecektir. Ama hadiste geldiği gibi kim hayra meylederse Allah onu ne yapar? Kolaylaştırır kim şerre de meylederse o ona ne yapılır? Kolaylaştırır. Allah Azze ve Celle bizleri hayırda yarıştırsın. Şerden ve şer bizleri uzak kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri rahmetiyle yargılarsın. Burayı Allah için açtık ve Allah için yardım, davet, birleşme, kaynaşma üzerine devam ettirmeyi düşünüyoruz. Hepinize hayırlı olsun. Rabb'in bizleri utandırmasın. Daha daha büyük, daha hayırlı işleri yapmayı Rabb'in bizlere muvaffak kılsın. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Şu an benim düşüncem çarşamba ve cumartesi günleri sohbet olarak ama sizler derseniz ki şu günler yapalım onu da istişare edelim o günlere kaydırabiliriz. Pazar derslerini ben yine dükkanda çünkü ayrı gelen insanlar var. Ben orayı ayrı devam edeceğim. Orayı kesmem. Burada mı? 8.30 veya 9'a kaydırırız. Çünkü yaz günü oldu mu uzuyor. İnşallah e, böyle devam edelim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa enti. Estağfuruk ve tübüleyin. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin uyu kestikten